E, abi Memo olacaktı karıştırdınız e, ya. E, memo. E, geçen bölüm iş bulmak için bu Memo geldi. İstanbul'da başvurduğu bir yapım firmasından Sırlar Dünyası'nı sunmak için söz almıştı. Tam orada kesmiştik. Şimdi ikinci bölüm. Evet yapımcı bey. E, geçen bölüm bana Sırlar Dünyası'nı sunacağımı söylemiştiniz. Tam da orada kalmıştık. İsabet buyurdunuz. E, e, o zaman ben haberi yeni duymuş gibi sevineyim. <gülüyor> <gülüyor> aman Allah'ım demek ki sırlar dünyasını sunacağıma bu ne büyük mutluluktur yani alam inşallah mahcup olmam rehadan sonra yani mahcup etme beni ya rabbi ben yani ben daha fazla direnemeyeceğim peki sırlar dünyasını sunmaya ne zaman başlayacaksın hemen yarın gel başla ya bu ne çabukluktur Allah alamak istiyorum ava Erkekleri olamaz. Hele meşhur erkekleri olamaz. <gülüyor> Cemiyete ayı vullu neyse Adım'a neyi vullu. Evet borcumuz ne kadar diye sormayacak mısın gözüm? E, estağfurullah. Bana ne borcunuz olacak ki? Bizim sana değil salak. Senin bize borcun var. <gülüyor> Ama ben sizden borç falan aldığımı hatırlamıyorum. Aslanım senden borç falan almadık. Seni üç dakikada sanatçı yaptık lan. Bedava mı yaptık sanıyorsun? Bedava mı yaptık Esat? Yok yapmadık patron, Çözümü seç öne geç. Araya sponsoru atalım dedim patron. 25.000 bin ytl alalım. Çiş, fiş almazsak kaç olur? Fiş almazsak kaçak olur? Ee anlamadım. Tamam fiş almazsan 20 bin ytl hadi ver tamam hadi. Allah razı olsun ee, işte başlık parası için biriktirdiğim yirmi bin ytl. Allah bereket Hı. versin. İyi günler babacan, Selamun aleyküm Az önce radyodaki anonsunuzu duyup geldim. Ben sanatçı olmak istiyorum da azıcık. Vallahi kardeşim var ya, benden duymuş olma ama tam yerine ayak bastın. Ben az önce sanatçı oldum, sırlar dünyasını sunuyorum. Öyle miysin? Hayırlı olsun babacan. Hoş, hoş geldin birader, hoş geldin. Ee, siz bulduk. dışarı alalım beyefendi, sizi teşekkürler. Allah ee, esat kim olacak patron? Ee, o zaman kal, kal. Beyefendi hangi tür sanatçı olmak istersiniz? Yani şarkıcı, sanatçı, manken sanatçı, dansöz sanatçı, televole sanatçısı, devlet sanatçısı. Ee, mümkünse televole sanatçısı olmak istiyorum. Ee, hay hay isminiz? Peçenekli İbrahim. Peçenekli İbrahim. Evet. Yani bir televole sanatçısı için çok banal. Olmaz senin adını Küçük Tarkan koyalım biz. <gülüyor> küçük Tarkan? Ee, bunun için biraz küçük olmaz mı patron? <gülüyor> Şey, büyük Tarkan koyalım ki büyünce de kullansın ha patron. <gülüyor> <gülüyor> doğrusun Esat. Bak birader senin adını Küçük Tarkan koyuyoruz tamam. E patron ama Büyük Tarkan demiştim doğrusun demiştim. <gülüyor> tamam ben de Küçük Tarkan diyorum Esat. He aynısını demiyoruz yani peki. <gülüyor> i̇yi de birader Tarkan benim tarzım değil ki. Şöyle kahtalı mıçı gibi böyle bir isim bana daha iyi gider yani. Ee, kahtalı olmaz birader şimdi bu taklit olur değil mi Esat? De değil de. <gülüyor> Ha buldum. Bak seninkini tahtalı yapalım. Evet tahtalı maça. Vallahi tam oturdu tahta gibi. Tahtalı, <gülüyor> tahtalı maça olur mu be abi? O ne tat? O ne öyle ya tahtalı köy gibi? Sus aslanım uzatma işte. Bak olur ölümü çağrıştırırım. Yani bu aralar bu ölümlü işler çok iş yapıyor değil mi Esat? Ee, öyle yapıyor yapıyor. <gülüyor> Bak Kekilli'ye adam bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz dedi. Şimdi de tutabilene aşk olsun dimet sat. Vallahi tutamıyoruz doğru söylüyor. <gülüyor> doğru isminde ölüm ögesinin bulunması daha popülist olur. Allah razı olsun baba. Borcumuz ne kadar? E bakalım işte fiyatlarına be birader. E, manken sanatçı 15 milyar 15 bin yetele, devlet sanatçılığı 20 bin yetele, telebole evet 35 bin yetele. Biraz fazla değil mi baba? Fazla olur mu lan? Sen de en pahalısını seçti kardeşim. Bak, talk showcu sanatçı olmak istediyim. Üç bin yeterli. Allah bin bereket versin işleri bu açıldı açılıyor esat. Sayende abi, e, çözümü seç, öne geç. <gülüyor> Sponsorun reklamını gene alayım dedim. Hani. Aferin Esat güzel tebrikler. <gülüyor> Şimdi Esat. Ee... Abi benim bittiyse çıkayım mı? Replik görünmüyor da başka. Tamam Çıkıyorum çık mı? Esat çık hadi. <gülüyor> Ay merhaba. Az önce radyodan reklamınızı dinledim ben de. Dizi oyuncusu olmak istiyorum onun için geldim. Maşallah lan Esat. Bu Perişan efem radyosuna reklam verince baya dönüşüm alıyoruz ha. Ee, daha önce herhangi bir dizide oynadınız mı bayan? Küçükken babamın dizinde biraz oynamıştım. <gülüyor> Hayli ilginç bir <gülüyor> tecrübe Esat. <gülüyor> Esat. <he>, Esat gittiydi. <gülüyor> e, yalnız e, dizi oyuncusu olmak öyle kolay değil. Ha pardon. Yalnız dizi oyuncusu olmak öyle kolay değil bayan. Yalnız olduğumu kim söyledi ayo? yok? dizide başka oyuncular da var herhalde. Tek başıma ne yapayım ben koskoca dizide? <gülüyor> Valla hanımefendi ne diyelim, e, hangi diziyi tercih ediyorsunuz? Tercihim şöyle Kurtlar Vadisi, Yağmur'dan Sonra gibi sitcom tarzında acıklı dramalar. Valla bayan aslında bir dizi için biçilmiş kaftansınız. Yani bir dizide kaftan rolü oynayabilirsiniz. <gülüyor> kaptan mı? Ay, ay çok iyi. Ben hep kaptan olmak istemişimdir. Kaptan değil kızım. Kaftan, kaftan. Elbise yani... Padişahınlar diğer böyle. Allah, neyse dizi olsun da. Devamı gelecek bölümde. Ya aslında bu dizinin devamı falan yok. Böyle saçma sapan bitiyor. Çözüm Dergisi Dershaneleri Perişan Efemi sundu. Ben Nida Ümitlü. Çözüm Dergisi Dershaneleri ile sınava hazırlandım. Geçen yıl eşit ağırlık 2 ham puanım 195'ti. Bu yıl 254 puana ulaştım. Puanımı bir yılda tam 59 puan artırdım. Ben Ferve Çakır. Ben Yunus Özdemir. Ben Sümey Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Hazar etme olur, çalış seni de olur. Giderseniz çözümem, kazanmak kolay olur. Hop inayın çözüm çözmüş olur. Perşem FM her gün çift saatlerde Dünya Radyoda. Dinleyiciler Perşem FM'in en eski yeni bölümlerini Perşem FM'in internet sayfasından dinleyebilirsiniz. Perşem FM'e ulaşmak da, için www.perşemfm.com.com.com.comperşemfm.com.com.com.comperşemfm.com